Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo İklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de canton Bill. Desteği için dinleyicimiz Emre Esen'e de teşekkür ederiz. Oldukça karmaşık dönemlerden geçiyoruz galiba. Özellikle bu hafta itibariyle haberlere baktığımız zaman...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 Yaklaşık 3000 TL'den fazla e, fosil yakıt teşvii veriyor. IMF'nin e, bir raporuna göre. E, bu çok önemli. Hem e, bu sene Türkiye'de G20'ye başkanlık etki için aslında Türkiye'nin ve Türkiye'nin kömür e, sübvansiyonlarının, kömür teşviklerinin artmasıdan dolayı önemli. Hem de G20 grubunun 2009'da aslında e, kömür... E,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 Hiç e, işi gücü enerji üretmek olmayan tekstil firmaları bile ÇEP başvurusunda bulundular e, bakanlığa. E, yani bunları e, öğrenmemiz de tamamen ÇEP yönetmeliğinin bir maddesine bağlı. 90'lı yıllarda Çevre Bakanlığı kurulduğunda muhtemelen Avrupa e, müktesebatına uyum sağlamak için bir çek yönetmeliği çıkarılmış ve Allah'tan ki oraya bir madde konulmuştu. Bu yatırımın çevreye etkileri, zararları falan işte halka anlatılır. Halkın onayını da almaya çalışılır filan diye bir madde var da bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü'nün sayfasından görebiliyoruz. Bizim oradan tespitlerimize göre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 e, katıldık, itirazımızı yönettik. Bunlardan 7 adetinin, 7 tanesinin chat başvuru e, talepleri bakanlık tarafından kabul edildi. Bugün gideceğimiz Antepli Sanko firmasının kuracağı e, e, kömür santrali de bu chat e, e, başvuruları kabul edilmiş firmalar arasındaydı. Fakat 2014 yılında e, 800 megawattlık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 ee, bunun halka açıklama toplantısına e, gideceğiz Her zamanki gibi e, itirazlarımızı e, yönelteceğiz Ne düşünmüş olabilirler Yani o ne güzel e, Karışan yok görüşen yok Hükümet teşvik veriyor e, Dünyanın bir ucundan kömürü e, En ucuz kömürü alıp getirmek kolay Burada e, onu yakacaksın Enerji elde edeceksin Ve e, serbest piyasa fiyatlarından satacaksın e, santrallerin ömrü e, işletme ömrü chat raporlarında yazıyor kimi 30 yıl kimi 40 yıl e, olduğunu söylüyor e, bizim hesaplarımıza göre kendi yaptığımız hesaplara göre bunu yapmak da zor bir şey değil e, bugün serbest piyasada e, elektriğin kilowatt saatinin kaç kuruşa satıldığını biliyoruz e, işte e, kurulacağını söyledikleri santralin üretim gücünü biliyoruz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 30 yıl sadece şirket karı kar etmiş oluyor. E, tabii bu tatlı bir iş. Hangi iş kolunda böyle yatırımını 3 senede çıkarıp da ondan sonra 30 yıl boyunca kar ederek çalışılabilir? E, tozu dumanı ortaya lara saçılmış atmosferik şartlarla Bacadan çıkan gazlar asite dönüşmüş Puralara yağmış, tarım ürünleri azalmış Kanser Oranları artmış Firmanın umurunda mı? Şirket demek Kendi karını düşünerek kar etmek için kurulan kuruluş demek evet. ee, şimdi biraz sözü uzattım ee, belki, e, sorularımızla e, devam edebiliriz şimdilik e, susayım e, çok söylenecek şey evet. var Yaşar Bey ben şeyi merak ediyorum bu dosyada sizde görmüşsünüzdür muhtemelen e, nelerden bahsedilmiyor Yani ne kadar kömür evet, yapılacak var mı te güzel bir soru sordunuz e, ilk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 O saatte ne kadar kömür yakacağını, e, ne kadar gaz çıkacağını, bunun ne kadarının Pliseler tarafından tutulacağını açıkça söylüyorlardı. Halbuki şimdi yeni bir uygulamayla karşı karşıyayız. Mesela bugün gideceğimiz cet raporunda bu diyor başvuru dosyasıdır diyor.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 bundan 15 sene evvel su gözü çet raporunu incelemiştim. O 1210 megabatlık olduğu halde saatte 450 ton kömür yakacağını söylüyordu. E bu 1600 olduğuna göre muhtemelen bundan daha fazladır. Mesela bu çet raporunda şu gazların yanma sonucunda çıkacağı söyleniyor. NOx e, azotoksit e, gazları X diyoruz çünkü bu X olarak kalmıyor atmosferik şartlarda NO2 NO3 e, oluyor evet. e, partikül madde kükürt dioksit SO2 karbon monoksit e, hidrojen klorür ve hidrojen klorür gazlarının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 yapılmış. En modern diye takdim edilir. Hatta mesela başka yerde Sinot, Gerze'de filan kömür santrali kurmak isteyenler köylüleri alıp ikna etmek için bakın ne kadar temizlemek için su gözüne getiriyorlar bugünlerde. Onlarda bile chat raporunda açıkça diyordu ki biz bu elektri, e, e, e, e, elektromanyetik e, şeylerle e, filtrelerle ve şu kireç taşı yüzde %80 oranında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 ee, balık yakalamak için daha açıklara gitmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler ve mahkeme da su gözü e, kömür santrali hakkında. Yaşar Bey, yani e, e, e. programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak toparlamak amacıyla da bir soru sormak istiyorum ha. Halkın tepkisi o, nasıl? Bir dakika iki dakika içinde bunu da bize ve dinleyicilerimize aktarabilirseniz çok, daha uzun zaman olsaydı çok. Belki bir, şey bir dakika ver, evet. Ee, mesela bu çet raporunu hazırlayan.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 e, bu yatırım kolaylığını sağladığına göre e, yapılacak demektir. E, boş yere kendimizi yormayalım. Evet. E, anlayışı da davratsın. Evet. evet. Umalım ki insanlar da bu Adana Çevre Platformunun gösterdiği kadar duyarlılıkla yaklaşabilirler bu konuya. Çünkü doğrudan geleceği etkiliyor ve kendinden sonraki nesillerin de geleceğini etkiliyorlar. Çok teşekkürler Yaşar Bey. Aa bakın, e, raporunda eksik olan hususlardan biri de şu. Evet Yaşar Bey. Çoktan Ama etki. çok kısa çok kısa alalım bunu. Çok kısa alalım evet. çünkü vaktimizin işte yani o kömür santralinin bir kilometre arayla aynı yerde bu kadar sıralanmasının bir toplam etkisi olmalı değil mi? Bunu Sağlık Bakanlığı dert etmeli, Çevre Bakanlığı dert etmeli. Chat raporu, bugün gideceğimiz Çet raporunda utanmadan deniliyor ki kümülatif etki sonradan hesaplanacaktır. Ne demek sonradan hesaplanacaktır?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 Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politika Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkılarıyla